Yeni memur oldum fakat memuriyet vesilesiyle maaşımızı bir banka üzerinden almak noktasındayız. Bu bankada faizli bir banka, faizli bir sistemle çalışan banka. Bu noktada bizim şahsi sorumluluğumuz var mıdır? Bu nasıl bir mesuliyet yükler omuzlarımıza? Bunun cevabını sizden beklerler. Evet, devlet memuru olan kardeşim. Maaşı eskiden e, muhtemet vasıtasıyla alır idi. Bu yıllar önce tabii olan halisi. Evet. O zaman internet yoktu, bilgisayar yoktu vesaire. Ancak zaman değişti, gelişti. E, muhtemetler sadece o işlemi yaptılar ve ödemeler banka kanalıyla oldu. Evet. Yani günümüzde de böyle bir işlem yapılıyor. Maaşınız merkez bankasından ilgili bankaya belirli tarihte gitmek durumunda. Ee, dolayısıyla sizin buna bir dahliniz yok yani size zaten sorulmuyor. Dolayısıyla maaşınızı bankadan almanızın dinen bir sakıncası yok. Ee, peki bu arada eğer promosyon eğer soruluyorsa hı hı. yani maaşta problem yok. Ee, devlet e, ne yapıyor? Sizin kurumla zaman zaman anlaşıyor. Ee, belirli bir meblağı bir yıl içinde size fazladan ödüyorsa buna promosyon deniyor. Bunu alıp almamak noktasında eğer sual soruluyorsa o noktada bizim <gülüyor> kurulumuzun yaklaşımı tamamen faiz değil. Ancak şaibeden de uzak değil. Bu durumda ne yapmak lazım? Muhtaç olan arkadaşlar, kardeşlerimiz verilecek promosyonu alıp çocuk okutuyor. Sıkıntıları var, maaşı yetmiyor bu durumda olan kardeşlerimiz ne yapabilirler? Kullanabilirler ama o paraya ihtiyacı olmayan kişilerin promosyonu alıp fakirlere vermesi daha uygun olur diye biz mütalaa ediyoruz. Böyle bir kararımız var.